Ee, bir zaman önce e, kızımı aldım bir yere götürüyordum 8 yaşında. Küçük bir kızım vardı diyor. Bir yere gezmeye gidiyorduk. Ee, Tabi bir araba çarptı ve kızım vefat etti diyor. Yani onun oraya gitmesine ben vesile olduğumdan dolayı, onun vefat etmesine de ben mi vesile oldum diye vicdan azabı çekiyorum diyor. Bunda vebalim var mıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ Öncelikle kardeşimize sabır diliyorum ve ölenlerine de rahmet diliyorum. Umarım o çocuğu da Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri'nin lutuf ve keremiyle anne ve babasına şefaatçi olur. İnşallah. Öncelikle şunu ifade edelim ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyrunuşlardır ki rufya an ümmeti el katta ve nisyan ve ümmetimden hata unutma ve cebir altında zor altında yaptırılan şeylerin günahı kaldırılmıştır hı hı. ümmetimden hata kaldırılmıştır diye bazen tercüme ediyorlar ümmetin çok ferdi ben dahil olmak üzere ne yapabilirim hata edebilirim. Orada o zaman nedir? Bir muzaf vardır. Tamam mı? O muzaf ismul hata demektir. Ümmetimden hata ile unutma yoluyla veya cebir ve zor altında yaptırılan amellerin günahı kaldırıldı demektir. Kardeşimiz de eğer kızını götürürken Kızını götürdü. Hatalı bir uygulama yaptı. Yani trafik kurallarına uymadı ve hata ile ölümüne sebebiyet verdi ise bunun bir günahı olmaz. Niye? Çünkü onun günahını yapmıştır. Kendisinden kaldırılmıştır. Dolayısıyla bu bağlamda rahat olsun. Kaldı ki hiçbir anne evladını asla tehlikeye atacak bir davranışta bulunmaz. Evet. Peki nedir o zaman? Psikolojik olarak onu yanında götürdüğünden dolayı acaba ben götürmeseydim ölmez miydi? gibi kalbine doğan vesveseden kaynaklanan bir düşüncedir. Vesveseye gerek yok. Çünkü ecel birdir. Ecel birdir. Ve vakit geldiği vakitte de hiçbir kimsenin eceli ne bir dakika öne alınabilir, ne de bir dakika geri bırakılabilir. Cenab-ı Hak o kızımıza takdir ettiği ecel o kadarmış. Ve ecelini tamamlayarak dünyadaki hayatından göçüp gitmiştir. Burada yapılacak işte Allah-u Teala'da onun kendisine şefaatçi olması için duacı olması ve sabredip ecir ve mükafatını beklemesidir ki işte o zaman felaketi ve musibeti ahirette kendisi için bir kazanca çevirmiş olur. Niye? Ve evet. beşir-i sabirin. Sabredenleri benim kader ve kazama sabredenleri müjdele. Peki neyle müjdeleyeceğim? Ulaiha aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. O sabredenlerin üzerine benim hem rahmetim hem de af ve mağfiretim olacaktır. Ve ulekehumul muhtedun ve dünyada da sabırlarından dolayı kader ve kazama teslimiyetlerinden dolayı doğruyu bulmuş olan insanlar onlardır diyor. O nedenle sabresin, ecrini beklesin inşallah. Evet.